Allah'ı Ledi Allah. Lkade jat Rüslü hak. Cıl ola Muhammed. tabibi kulubina Muhammed.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 Önderleri önümüze göndermişti bu yüzden, bu sebepten, kulluk yürüyüşünün üstadlarını peygamberleri koymuştu önümüze. Örneklik ve önderlik teşkil etsinler diye, örneklikleriyle, önderlikleriyle yolumuzu aydınlatsınlar diye. Ve o peygamberlerin izinden gidenler, o peygamberlerin adımlarını adım adım takip edebilme sevdasında olanlar,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 ''Beni sihirbaz oyaladı dersin.'' diye tembikte bulunuvermişti. O bu halde gidip gelmeye devam ediyordu. Ama gönlüne bir sual verdi. Bir yanda sihirbazın safı, bir yanda alimin safı. Alimin safı, iman etmiş olduğu peygamberinin safıydı muhakkak ki. Peki sihirbazın safı, sihirbazın safı kimin safıydı?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 Ve taş, delikanlının bu sözlerinden sonra fırlatılan taş, o canavarı bir anda yeri yıkıp öldürüverdi. İnsanlar tanıram tanıyı vermişlerdi delikanlığa. Bu delikanlız yırbazın delikanlısı, delikanlısı diyyorlardı. Halbuki delikanlının iç halimindekini bilmiyorlardı. Delikanlık kararını vermişti. Artık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 Kral gördü, kral sana gözlerini yeniden kim verdi dedi. O senin de benim de Rabbim olan Allah deyince. Kral cahaletinden bahtsızlığından senin benden başka Rabbin var mı dedi.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 Dininden dön dediler de merhametli acıyan gözlerle baktı onlara Ben sizin gibiydim. Hatalardaydım. Karanlıktaydım. Ve Allah beni diritti verdi imanla. Şimdi ben beni imanla dirilten Rabbimin inkar edeyim?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 Allah kendi yolunda o testlere bölünmen kişiye acı çektirmiyordu, çektirmeye çekti. Tereyandan kıl çeker gibi cennete, cennete onu götürdü, cennete. Sonra delikanlı aldılar. Dediler ki.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 Sevgiler sevgilisine iman etmeden önce köleyken Sonradan Allah'ın kölliğini tercih edip Ebedi özgürlüğe kavuşan Hazreti Ebu Bekir ve Resulullah hicret ederken Onlara azık sağlayan Bir mavnede Yapılan oyun karşısında Şehadeti erince Kendisine arkadan mızrak saplayan Cabbar Bir baktı ki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 O zaten kaçışını yapmıştı. Fefirru ilallah yapmıştı. Allah'a kaçmıştı da ebedi özgürlüğü elde etmişti. Tutu verdiler. Aynı şeyi yeniden söylediler. Denize götürün. Dönmezse denize atın dediler. Delikanlı götürdüler ve delikanlı aynı cevabı biri verdi. Keşke araştırsanız da. Nefsin kölleğinden kurtulup Allah'ın kulluğuyla izzet ve şerefen ayrı olsanız deyi verdi tuttular onu Denize atacaklarken bir fırtına bastırı verdi gemmi kayık, tekne yerle bir olu verdi Aman Allah'ım Aman Rabbim delikanlı tam tersidi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 Feryatla, figanla, sağ sola kaçarak canlarını verdiler. Ya, durum böyleydi. Durum buydu. Onların dediği gibi değildi. Onların dediği gibi olamazdı. Neden sonra? Sevgiler sevgilisi, Kütübüsti hadis kitabından...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 Yürüş ona Aşka Elim, rahmet ve aşk medeneti Nurlu İslam Hani Hazreti Adem'le başlayan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la mühürlenen Peygamberler silsilesinin Davet ettikleri yegane gerçek İslam Yürüyüş bu Yürüyüş bu Yolun rantına ram olarak Yol alınmayacağını biliyoruz Yolcu kimdir biliyor muyuz? Yolcu kimdir? Yolcu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 Aşan kişi demektir. <gülüyor> güzel yolcu. Öyle güzel yürülmeyeliyiz ki yolumuzu kesmeyi gelenler bizde gerçeği bulmadılar. Amir bin Fuhelide gerçeği bulup dirilenler gibi, bu delikanlıda gerçeği bulanlar gibi. ''Âlemlerin sultanının yolunu kesmek için gelip dirilenler gibi. Alemlerin sultanı gibi olursak Ömerler bizim kapımıza bizim yolumuzu kesmek için gelirlerken biz de verirler. Dostlar tevhidi duruşumuzu bozmayalım. İdeolojilerin karanlık dünyasında gezinmeyelim.''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 Kuv felillere güvenip yola çıkarsak, Kerbala'ya yolumuzun çıkabileceğini düşüneceğiz. Ve şunu unutmayacağız. Allah kuluna kâfidir. Zümer suresinde, ''Eley Allah bir kâfin abde'' buyururken Allah, ''Allah kuluna kafi olarak yetmez mi?'' Duran Allah'ın bu sözüne. ''Allah'ım sen bize kafisin.'' diyeceğiz. Ve yürüyüşümüzü sergileceğiz. Yürüyeceğiz!